بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له وما يضل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله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 Ama بعد. Değerli kardeşlerim, sizlerle beraber Şeyhul İslam ve'l Müslimîn Muhammed İbn Abdülvehhab İbn Süleyman İbn Ali'nin pek değerli ve kıymetli eseri olan Kavaidul Arba' dört kaide, dört kaide adlı küçük risaleyi okumaya devam ediyoruz. Bu kitabın mukaddimesini ve birinci ve ikinci kaidesini geçen haftalardaki derslerimizde şerh edip açıklamıştık. Bugün ise inşallah kitabımızın üçüncü ve son kaidesi olan dördüncü kaidesini açıklamaya çalışacağız. Daha önceki derslerimizde ifade ettiğimiz üzere İslam, Muhammed İslam Muhammed İbni Abdülvahab kitaplarını, risalelerini kaleme aldığı tüm eserlerini bir gaye, bir hedef için yazmış. O gaye ki, Allah-u Teala'nın bütün peygamberleri kendisi için gönderdiği, bütün elçileri, kavimlerine ilk tebliğ edecekleri olan husus için gönderdiği şey, tevhid için gönderdiği, o tevhidi ele almak için yazmıştır. Bu müellik Muhammed İbni Abdülrahab, Risalelerini ve kitaplarını, bu tek gaye, yani insanları yalnızca ve yalnızca Allah'a ibadetlerinde, Allah'ı birlemeleri için, onlara bu dini öğretmek için, Muhammed İbni Abdülrahab, Tevhid'in bu kısmı olan, yani ulüyet kısmını insanlara öğretmek için, risalelerini kaleme almıştır. İşte onun bu değerli risalelerinden bir tanesi de Kavaydu'l Erba dediğimiz dört kaydı. Bu kitapta, yahut bu risalede şey, daha önce ifade ettiğimiz ve açıkladığımız üzere, bizlere şunu anlatmaya çalışıyor. Diyor ki, yani bir insan, Tevhidi öğrenmedikçe, tevhidin ne anlama geldiğini bilmedikçe, onun aksi ve zıttı olan şirki öğrenip anlamadıkça ve şirkten sakınmadığı sürece her zaman için şirke düşme tehlikesiyle karşı karşıyadır. Bu yüzden şirk öyle büyük tehlikeye sahip bir unsurdur ki kişi ne kadar dini yaşadığını zannetse de ne kadar ibadet etse de alnını ne kadar secdeden kaldırmasa da, dizleri ne kadar, geceleri kalkıp namaz kılsa da, alnında pütür pütür secde, edi, secde izi çıksa da, o kişi şirkten sakınmadığına kaçınmadığı sürece, mümin olamaz. Bunun en büyük örneği, bize verilecek bu anlattığımız mukaddimeyi, bu girişi, bize anlatabilecek en güzel örnek, Mekkeli müşriklerin örneğidir. Zaten kendisi de, Gördüğünüz üzere kitabın birinci ve ikinci kaidesinde ve kitabın mukaddimesinde bize bunu anlattı. Göz önüne serdi. Mekkeli müşrikler de ibadet ehli olan Allah'a yakınlaşmayı ve bazı aracılardan şefaat talebinde bulunarak Allah'a ulaşmayı arzulayan insanlar topluluğuydu. Onlarda da bir ne vardı? ibadet vardı. Yani onlar da tabiri caizse ibadet ehli insanlardı. Adaklar adarlar kafa girerler, oruç tutarlar, namaz kılarlar, tavaf ederlerdi. Allah'a yakınlaşmak için, Allah'a takarruf etmek için, hac zamanında hacılara, ibadet maksadıyla, ikramda bulunurlar, su hatırlardı Bunların tek amacı, bunları yapmalarının tek gayesi, allah Teala'nın rızasını kazanmaktı. Ama, ne onlara bu iyi niyetleri, ne de onlardan sonra gelen, tevhidi öğrenememiş, Şirki tam anlamıyla anlayamamış ve çirkten, çirkten sakınmamış insanlara bu iyi niyetleri fayda vermedi. Ve kıyamete kadar da ne yapmayacak? Vermeyecek. Çünkü içinde bulundukları durumun tehlikesinin farkında olan insanlar değil bu tür insan, bu kimseler. Onlara baktığınız zaman şirkin ne olduğunu anlamamışlar olarak görürsünüz. Şirkten kendilerini ve etrafındaki insanları sakındırdıklarını fark etmezsiniz. Ondan, onların bu işe önem verdiğini görmezsiniz. İşte Şeyh bu risalenin birinci kaidesinde bize dedi ki, anlattı ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın gönderildiği topluluk bir yaratıcı olarak Allah-u Teala'yı kabul ediyordu. Yani onların kabul ettiği bir yaratıcıları vardı. Ve bu yaratıcı da kimdi? Allah'tır. Hepsi bunu kabul edip ikrar ediyordu. Gerekli ve ilgili bütün delilleri zaten biz orada söylemiştik. Onlara sorduğumuz zaman size rızık veren kimdir? Yağmur yağdıran kimdir? Hayat veren kimdir diye onlara bu soruyu yönelttiğimizde Mekkeli müşriklerin vereceği tek bir cevap vardı. O da doğru cevap neydi? Allah'tır. Bize hayat veren, rızık veren Allah'tır. Yani onların da ibadet ehli olmaları ve Allah-u Teala'nın yaratıcı olduğunu kabul etmeleri onlara hala ve henüz ne yapmadığı bir şeyler katmadı. Ve onlar Allah-u Teala'yı ulaşılmaz allah Teala'ya ulaşmayı arzulayan, hedefleyen insanlardı. Bunu da nerede anlıyoruz? İkinci kaydede anlıyoruz. Diyor ki Mekkeli müşrikler Mekkeli müşrikler Allah'a yakınlaşma arzusuyla ne yaparlardı? Aracılar koyarlardı. Ne diyorlar? Onlara sorduğun zaman onlara ne derler? Onlara sorsanız bu ilahlar da nelerdir? Allah'a aracı olarak koyduklarınız, getirdiğiniz bunlar kim? Yani amaç ney? Hedef ney? Yaratıcı olarak kabul ettiğiniz Allah'a bu araçları niye vesile ediniyorsunuz? Onlar ne diyorlar? مَا نَعْبُدُهُمْ Biz bunlara ibadet etmiyoruz. Ancak اِلَّا لِيُقَرِّبُونَا اِلَى اللّٰهِ zulfa. Bizleri Allah'a daha da yakınlaştırsınlar. yapıyoruz onlara. ibadetlerde bulunuyoruz. Ne gibi? Korku gibi, adak adamak gibi, kurban kesmek gibi, başları sıkıştığı zaman medet deyip, istigaze edip, yardım talebinde bulunmak gibi hususlarda ibadetlerini teveccüh teveccüh ederek yönlendirerek ne yaptıklarını zannediyorlar. Bunların onlar kendilerini Allah'a yaklaştırdıklarını zannediyorlar. Yani hiçbir zaman şirk hiçbir toplum toplumda toplulukta şirk ki özellikle Mekke döneminde şu şekilde olmamış. Yani bu ilahlar olarak ilahlar olarak kabul edilen şeyler özerk olarak yal yalın olarak tek başlarına tapınılmamış, ilah edinilmemiş Mekke döneminde ne vardı? Bu putlar, Lat, Menat, Uzza ve diğerlerinin tek başına bir istiklal olarak mustakil olarak, yalın olarak ilahlıkları yoktu. yoktu. Ne yapıyorlardı bunlara ibadet ederek? Allah'a yakınlaşmaya çalışıyorlardı. İşte Şeyh ikinci kaydede bize bunu anlattı. Dedi ki Şirk Mekke döneminde şu iki şüpheden dolayı Kendine yer bulmuş. Şeytan şu iki şüpheyi insanların arasına yayarak şirki yaymış. Neydi o? O iki şüphe Mekkeli müşriklerin şirklerine delil getirdikleri iki şüphe. Bir, bir Allah katında şefaatçilerimizdir diyerek kendilerine ne yaptılar? Hüccet, delil aradılar. İki, biz günahkarız. Allah'a ulaşamayız. Evet biz günahkarız. Allah'a ulaşamayız, yakınlaşamayız. Bunlar ne yapar bizim? Aracılarımızdır. Taleplerimizi, duaımızın haberler Allah'a iletip götürürler diyerek ne yaptılar? Bu iki şüphe yani şefaat taleb, talebi ve Allah'a yakınlaşma talebinden doğarak, duan bir sonuç olarak Allah tale ortak koşmaya başladılar. Bugün ise arkadaşlar üçüncü kaydı alacağız. Üçüncü kaydede bize müellif Rahim Allah şunu anlatacak. Mekkeli müşrikler anladık ve öğrendik, bildik ki. Bir yaratıcıya inanıyorlar. İbadet olunan bir Allah var. Buna da inanıyorlar. Ama bu Allah'a ulaşabilmek için bizler günahkarız. Direkt ulaşamayız. Bizim aracılara ihtiyacımız var. Lat gibi, menat gibi, uza gibi diğer birçok e, aracılar gibi. Bunlarla biz Allah'a ulaşacağız. Ama Mekkeli müşriklerin ibadetlerini sınırlı kıldıkları ilahları bunlardan ibaret değildi. Bunlarla sınırlı değildi. Yani onların Allah'a ortak koştukları şeyler tek bir sınıf değil. Yani Mekkeli müşriklerden bir kısmı vardı ki ağaçlara tapıyordu. Bir kısmı vardı ki taşa tapıyordu. Bir kısmı vardı ki meleğe tapıyordu, meleklere tapıyordu. Bir kısmı var ki Hristiyandan etkilenmiş, Hristiyanlıktan kalan adetler üzerine İsa Aleyhisselam'a tapıyordu. Bir kısmı Yahudilerden etkilenmiş Uzeyr'in Allah'ın oğlu olduğuna inanıyor, ona ibadet ediyordu. Yani saymak istediğimiz zaman görüyoruz ki bir kısmı vardı cinlere ibadet ediyordu. Şimdi biraz sonra Lat'la ilgili gelen Lat kutu ile ilgili gelen tefsiri açıkladığınız zaman göreceksiniz. Şimdi onlara Şeytan onlara öyle oyunlar oynamış ki binanın türbenin içinden ses duydukça zannediyorlardı ki Lat onlara ne yapıyor? Sesleniyor onlarla konuşuyor. Yani onların Allah'a ortak koştukları şeyler her ne kadar farklı olsa da Allah'a ortak koştukları şeyler yani bazıları salih insanlar olsa da durumunu yapmadı bu. değiştirmedi. Sonuç olarak sonuç aynıydı. O da ne? Müşrik olmaları, şirkin içine bulanmış olmaları ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın onları arasındaki bu farkı gözetmek için her biriyle, tümüyle ne yapmış olması? Savaşmış olup, cihad etmiş olması. İşte müellif rahim oğla bu üçüncü kaydede bize bunu anlatıyor. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şu müşriklerin şu kısmı ağaca ve taşa taptı, bunları kesip götürelim, savaşalım. Ama burada da kardeşim yani bak İsa Aleyhisselam'a ibadet edenler var. Salihlere ibadet edenler var. Bunları da bunlarla aynı kefeye koymak ayıp olur. Bunlara da iyi davranalım. Bunlarla savaşmayalım demedi Hz. Onların hepsini ne yaptı? Müşrik olarak kabul etti. Allah Teala'ya ortak koşanlar olarak ilan etti ve onların her biriyle onların her biri aynı kefeye koyarak ne yaptı? cehadet etti, savaştı. İşte bu kraldan bize şu fayda çıkıyor arkadaşlar. Bugün bazı insanlar diyebilir, kardeşim Mekke döneminde ve hafta da daha önceki dönemlerde insanlar taşa tapıyordu. Şimdi biz gittik türbeye, mübarek Aziz Mahmud Hudayi'ye, falancı hazretlerine, Mısır'daki Ahmet Elbedevi'ye, oraya buraya. Bu insanlar mübarek insanlar. Veyahut işte bunlardan daha mübarek olanları sayıyor. Zira bunların mübarek oldukları konusunda ihtilaf var. Yani ki Ahmet Elbedevi, geçen dersimizde anlattık ne olduğunu. Adam diyebilir, Eyüp Sultan'a gidiyoruz kardeşim. Orada elimizi açıp dua istiyoruz. Yani sen beni kalkıp Mekke görevinde taşa tapan adamdan nasıl aynı kefeye koyarsın? Benim yaptığın ameli onun ameli nasıl aynı kefeye koyarsın dediğinde ortaya sonuç çıkıyor arkadaşlar. Bu aynı kefeye koyma işi Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın döneminde bu şekilde bir kullanmış. Yani bu şirk şirk koşulan şeye göre değişmez. allah Teala'ya ne ortak koşuluyorsa artık o şirktir. Şirk koşulan şeyler bunu istemiyorsa kıyamet gününde ne yaparlar zaten? Kendilerine tabi olanlar ne yapacaklar? Uzaklaşıp beri olacaklar. O gün İstaberra allezine tubi'u minel taba'u O gün ne diyor allah Teala? Tabi olunanlar, peşinden gidilenler o peşinden gidenler ne yapacaklar? Uzaklaşıp beri olacaklar. Yani bu, bu İsa'nın, Meryem oğlu İsa'nın, Özeyrin Eyüp Sultan'ın, ve bunun dışındaki birçok orta, Allah'a ortak koşulan salih insanların, bugün hiçbir zembi, hiçbir günahı yok. Bir ayette gelecek, onlar ne diyor Allah-u Teala? Yercûne rahmeta Onlar Rab'lerinin rahmetini ne yaparlar? Umarlar. Ve azabından da ne yaparlar? Korkarlar. Böyle kul onlar. Yani Peygamberler dahi peygamberlik makamına ulaşırken nasıl ulaşmışlar? Kavf, yani Allah'tan korkuyu ve Allah'tan recai umudu öyle yüksek seviyelere ulaşmışlar ki Allah'ın en zirvedeki kulları, en doruktaki kulları olmuşlar. Aleyhissalatü vesselam secdede şöyle dua ediyor. Allahümme inne rahmeteke li <Sessizlik> erca min ameli Ey Allah'ım! Senin rahmetin, senden beklediğim rahmet kendi sunduğum amelimden daha ümitvarım. varım yani senin rahmetine daha bağlıyım kendi amelime göre senin rahmetine daha tutkunum daha çok güveniyorum yani bunu diyen kim Aleyhisselatü Vesselam bak seyircideki dua sana yani ameli ne sabaha kadar namaz kılıyor kimi zaman dizleri şişmiş görenler diyor ki Ey Allah Rasulü senin gelmiş geçmiş Hazreti Ayşe günahların affolunmuş Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki Allah'a şükreden kul olmayayım mı? Ey Aişe diyor. Pazartesi, perşembe oruç tutmuş. Aleyhisselatü vesselam. 13, 14, 15'ine oruç tavsiye etmiş. Bir rekatta namaza durup Bakara'yı Alimran'ı okumuş. Yani ibadette bu şekilde mükemmel ibadet etmiş. Ona rağmen duasında diyor ki kendi amelimden çok senin rahmetine neyim? Bağlıyım. Ümidim. Senin rahmetine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 Kendi amelini Allah'ın rahmeti yanında hiçe saymış. Ondan, ondan bir umudu yok. Allah'ın rahmetinden bir umudu var. Allah-u Teala'nın mağfireti affedici vasfı yanında, sıfatı yanında. Diyor ki benim günahlarım ne kalır? Küçücük bir şey kalır. Allah'ın rahmetini umuyor. Mağfiretini umuyor. İşte insanların efendisi olan, gelmiş geçmiş günahları affolunan, bir peygamber dahi, duasında bunu söylüyorsa, bunun altında olan, mertebe makam bakımından bundan daha düşük olan, Bugün için kabre girmiş ve onlardan sonra üzerlerine türbe yapılmış. Yahut onların içinde olmasa bile türbe olduğu iddia edilen ve içinde o yaptığı söylenen o kimselerin durumu ne olmalı? Salih kimselerden bahsediyoruz. Bir Eyyub radıyallahu anh. Ebu Eyyub el-Ensari radıyallahu anh. Peygamberin dizinin dibine oturmuş, onun sünnetini öğrenmiş bu sahabe. Acaba Allah'ın rahmetine nasıl umar? Onun azabından nasıl? Korkar. Ama insanlar bugün kalkmış ne yapıyorlar? Onun türbesine giderek medet umuyorlar. Çocuğu olmayan çocuk istiyor. Günah etmek isteyen, tövbe etmek isteyen oraya ne arıyor? Oraya gidip Allah'a tövbe etmek istiyor. Amaç ve gaye ne? Pekkeli söylediği aynı şey. Allah'a yakınlaşmak istiyoruz ama bizler neyiz? Günahkarız. Günahkarız. O halde Aracı. aracılar yani Eyüp, Ebu Eyyub gibi, Ebu Eyyub'ul Ensari gibi bir sahabe bize ne yapsın? vesile olsun da bize Allah'a daha da ne yapsın? Yaklaşırsın. Peki bununla Hindistan'da Buda'ya tapan veya bir puta tapan arasında bir fark var mı? Aynen. Yok. Aleyhisselatü Vesselam bunların arasında ne yapmış? Hiçbir zaman ayırmamış. Hiçbir zaman ayırmamış. Hatta Aleyhisselatü Vesselam Huneyn savaşına çıktığında, Huneyn gazvesine çıktığında ki yanındaki asker sayısının çok olmasının Önemli olduğu bir konum. Savaşa gidiliyor. Ve sahabelerden bazıları düşmanın bir ağaca dolandıklarını, bir ağacın etrafında oturup kalktıklarını ve silahlarını o ağaca açtıklarını gördüğünü görüyorlar. Sahabelerden yeni Müslüman olanların bazıları. Yani küfürden yeni çıkmış olanlar. Diyorlar ki ey Allah'ın Resulü bizlere de onların ağacı gibi bir zat envat yap. Yani onlar da böyle ne yapıyorlar? Silahlarını bu ağaca asıyorlar. Biz de ne yapalım? Silahlarımız, aynı ağaca asa, Silahlarımızı böyle gelip ağaca asalım. Bakın sahabeler yeni Müslüman olan sahabeler. Küfürden yeni çıkmış sahabeler. Şu farkı varabilmişler. Şunu ayırt edebilmişler. Evet müşriklerden farklı olmamız lazım. Niye? Çünkü yani farklı olma, olmamız lazım geldiğini bildikleri için ne yapmamışlar? Onların ağacına gidip ne yapmamışlar? Kullanmamışlar. Oraya biz de asalım. Bu ağaçtan bir medet umalım dememişler. Böyle bir şey yok. Demişler ki Aleyhisselatü Vesselam, onların olduğu gibi bize de ne yap? Bir zat-ı envat. Silahların asıldığı bir ağaç. Yap. Aleyhisselatü Vesselam'ın adama ihtiyacı var. Askere ihtiyacı var. Savaş yapılacak. Ama bir taraftan da Allah'ın hakkı olan ne var? Tevhid var. Yani bugünkü ikvan-ı müslümin'e bakın. Bugünkü hizbilere bakın. Bu yolda giden insanlara bakın. Yeter ki kalabalık gözükelim diye. Yeter ki saflarımız çok olsun diye, ümmeti tek bir vücut olarak gösterelim diye, ne yapıyorlar? Haramlara, mümkerlere sus ediyorlar, sessiz kalıyorlar ama, bundan daha büyük sessiz kaldıkları başka hususlar var. Onun ne? Şirk. Bakıyorsun ki Hasan el-Ben ne anlatıyor risalelerinde, anılarında. Giderdik diyor falanca köye, yürüyerek. Bütün diyor, kardeşlerimizle, ihvanla. Sonra diyor falanca kişinin mezarına gider, türbesine oturur. Orada diyor ilahiler söyler. Onun ruhundan diyor medet umardık. Ben de diyor def çalardım. Bakın bu cemaatin kurucusu olan insan dahi böyleyse onun peşinde giden insanlar bugün nasıl kalkar da şirkini yaparlar? İnkar edip insanları bundan yasaklarlar. Çünkü şu, şu korku var. Ya işte Amerika çok güçlü. Bulunmuş olduğumuz hükümetler, devletler çok güçlü. O yüzden sesimizi çıkarmayalım. Tek bir uyut gözükelim. Aleyhisselatü Vesselam savaşa gidiyor. Zaten az Düşmana göre sayı zaten az. Ona rağmen ne diyor aleyhissalatü vesselam? Vellezî <gülüyor> nefsî bi'edih. Allah'a nefsimi elinde tutan Allah'a yemin olsun ki Subhanallah diyor önce. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Tekbir getiriyor. Şaşırıyor. Allah'ı tenzih ediyor. İnneha <gülüyor> lesemen. Yani muhakkak ki bu, bu sizin söylediğiniz şey sizden öncekilerin söylediği yolların takip edilen yolların aynısı. Öyle bir söz söylediniz ki mu Beni İsrail'in, İsrail oğlunun Musa'ya اِجْعَلَّنَا اِلٰهًا كَمَا لَهُمْ Onların ilahları olduğu gibi bize de ilah yap sözüne benzer bir söz söylediniz diyor. Beni İsrail nasıl diyordu Musa'ya? Onların ilahları gibi bize de bir ilah yap. Biz de ne yapalım? Tapanalım, özendik, ilah edinelim. Bütün hakikati gördükten sonra. Ve bütün hakikati Musa gibi, aleyhisselam gibi bir peygamberden, tevhidi öğrendikten sonra bu insanlar kalkıp ne dediler Musa'ya? اِجْعَلْ لَنَا اِلَٰهَ كَمَالَهُمْ عَالِهَ Onların ilahları olduğu gibi bizim deneyimiz olsun, ilahlarımız olsun. Aleyhisselatü Vesselam da o yeni Müslüman olmuş, küfrü yeni terk etmiş. Sahabelerin sözünü neye benzetiyor? Ben diyor ki, İsrail. Beni İsrail'in, İsrail oğullarının Musa'ya söylediği söz. Aynı söz diyor. Bundan bu aynı. Halbuki burada ne var? Bizden birisi düşünse der ki, ya Allah Allah, bu kadar da sert olmaması lazım. diye söyleyen insanlar olabilir. Burada ilah isteniyor. Burada da ne var? Ağaç var. Aynı arkadaşlar. Bu ağaçta insanlar ne yapacak? Şirke düşürecek. Kalkın bugün, bu ağaçtan sıyrılın, gidin türbelere bakın. Ağaç hakkında bu sözü söylediyse aleyhissalatü vesselam, bugün türbelerde çocuk olmayanların göbek attığı, ihtiyaçlarının giderilmesi için çaput bağladığı türbeler hakkında ne demeliyiz? Veya bunlar hakkında şirk dediğimiz zaman, veya yaşayan insanlara, hatta bundan şehirlere gidip ayaklarına secde eden, onların eliyle Allah'a tövbe eden, Allah'tan korkar gibi onlardan korkan, Allah'tan umar gibi onlardan yardım, medet uman, başa sıkıştığı zaman Allah'a çağırması gerektiği şekliyle şeyhini çağıran insanlar hakkında ne demeli? E biz bugün şirk diyoruz buna. Ulema, alimler buna şirk diyor. Bunu yapan diyor, müşrik olmuştur diyor. Kalkıp bazı insanlara diyor ki kardeşim siz de çok sertsiniz. Elinize almışsınız, lan, ne yapıyorsunuz? Şirk, şirk, şirk, şirk, şirk, başka bir şey bilmiyorsunuz. Aleyhissalatü vesselam bakın arkadaşlar. Huneyn. Yani Mekke'nin fethinden sonra o tarihlerde. Devletin kurulduğu Medine'de o tarihlerde, güçlü olunduğu tarihlerde. Ya artık bırakalım, biz yerimize çekilelim. Biz Medine'deyiz. Huneyn nerede? Mekke ile Tayf arasında bir yer. Tamam mı? Kendi hayatımıza devam edelim. buradan Şam'a doğru açılalım, buraya bırakalım dememiş Aleyhisselatü Vesselam. Bırakın Ohunem'deki insanlarla savaşa gitmeyi yolda giderken askerinin dahi tevhidini düzeltecek kadar bu tevhide önem veriyor bu din. İşte bu Elif Rahim Allah bize burada bunu anlatıyor. Diyor ki hiçbir fark yok. İster adam ağaca gitmiş, ister türbeye gitmiş, ister yaşayan bir şeyhe gitmiş, ister onu hayal etmiş, ondan, onun ruhundan ruhaniyetinden ne yapmış? Medet olmuş. Bununla Mekke dönemindeki müşrikler arasında hiçbir fark yok. Olsaydı bu farkı ilk önünde kim gözetirdi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gözetirdi. Ayırırdı onları. Ama aleyhissalatü vesselam onların hiçbirini yapmamış? Ayırmamış. Evet dedi ki onlardan bazıları vardı ki, vardı ki güneşe ve ayat yapıyordu. allah Teala ne diyor? Ve min ayatihi el-leylu all Allah'ın Kevni ayetleri. Buradaki ayetlerin delilleri kevni. Biliyorsunuz ayetler iki kısma ayrılıyor. Bir şerî ayet Kur'an-ı Kerim'de zikredilen aleykümselam, Selam, Aleyküm selam Allah'u Aleyküm. Kur'an-ı Kerim'de geçen kevni ayetler bir de yeryüzünde görülen dağlar gibi, ağaçlar gibi kevni ayetler. İşte Allah sana diyor ki Ve min ayatihi el ven Allah'a delil olan Allah'ı anlatan Delillerden bir tanesi nedir? El-Leylu دلائله من Gece ve gündüz. بين دلائله من بين دلائله من بين دلائله من بين دلائله من بين دلائله من Allah'ı دلائله من بين دلائله من بين دلائله من بين دلائله من بين دلائله من بين دلائله من بين دلائله من بين دلائله من بين دلائله من بين دلائله من بين Güneşe secde etmişler. Hatta aleyhissalatü vesselam bu ümmeti, kendi ümmetini güneş batarken ve güneş doğarken namaz kılmaktan ne yapmış? Men etmiş. Men etmiş. Niye? Diyor ki aleyhissalatü vesselam zira güneş şeytanın iki boynuzu arasında ne yapar? Doğar, doğar. doğar ve batar. Onlara benzememek için ki bazı insanlar o vakitlerde güneşe secde etme adına, secde ettikleri için onlara benzememe adına aleyhissalatü vesselam Velev ki bir insan kalkıp Allah için namaz kılacak olsa bile o vakitte namaz kılmasını ne yapmış yapmış? Saklamış. etmiş olur. Ve bazıları da var ki meleklere ibadet etmiş. Deminki açıkladığımız üzere. Diyor ki Allah Azzele وَلَا يَأْمُرُكُمْ اَنْ تَتَّخِذُ الْمَلَائِكَةَ وَالنَّب۪يينَ اَرْبَابًا Ayetin başında allah Teala hiçbir peygamber yoktur ki diye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 Allah'ı kabul ederse bunun ibadette Allah'ın birlenmesi gerektiğini kabul etmesi nedir? Evladır, gereklidir. Ve Kur'an-ı Kerim'de allah Teala bunun için birçok ayette Mekkeli müşrikleri hangi delilleri getirmiş? Kevni ayetleri, rububiyetini kabul etmelerini sunmuş öne. Demiş ki, madem rububiyeti kabul ediyorsunuz bir insan Allah-u Teala'nın rububiyetini yaratıcı olduğunu, rızık verici olduğunu kabul ediyorsa bu neyi gerektirmeli? Yalnızca ibadetin Allah yapılmasının gerekli kılındığını kabul etmeli. Yani 2 artı 2 eşittir nedir? 4. Yani 2 artı 2 4 olmalı değil mi? Bir insan kalkıp 2 artı 2 5 derse ne olur? Bu adam ya cehaletinden dolayı diyordur. Ya inkarından dolayı ya yüz çevirmesinden dolayı diyoruz Küfründen dolayı diyoruz. Bunların ikisi aynı arkadaşlar. Yani yaratıcı olarak Allah diyorsun. Sana hayat veren kim? Allah diyorsun. Rızık veren Allah diyorsun. Güneşi ayı çekip çeviren Allah diyorsun. Bunların cevabını hep Allah olarak veriyorsun. Sonra da diyorsun ki benim başım sıkıştığı zaman ne yaparım? Ben aracılar koyarım. Allah'tan gayrına teveccüh ederim, yönelirim. Nasıl ki allah Teala'nın bunları yaratmada bir aracı ihtiyacı olmadı. Bunları yaratmada bir yardımcıya ihtiyaç duymadı. Aynı şekilde senin de şunu kabul etmen lazım. Senin duana allah Teala cevap verirken, duana icabet ederken bunlara ne yapmıyor allah Teala? İhtiyaç duymuyor. ve الْاَنْبِيَا قَوْلُهُ Teala. O Mekke'nin müşriklerden bazıları da vardı ki kime tapıyordu arkadaşlar? Peygamberlere tapıyordu. Ama ondan önce bir ayet var ki gerçekten çok ilginç. Allah Taala يقولي يا ومن أحضروهم جميعاً. بس تركنا الناس لبعضنا. شيكوشنو دا. شيكوشنو دا. ثم من أقول للملائكة. ثم نسأل الملاكين. أها أولئك ياكم يا بدن. سببنا هذا. سببنا هذا. سببنا هذا. سببنا هذا. سببنا هذا. سببنا هذا. سببنا هذا. سببنا هذا. سببنا هذا. سببنا هذا. سببنا Ve meleklere ibadet ettiğini iddia ediyor ve bunu söylüyordu. Allah-u Teala o gün soruyor. Melekler de şu cevap veriyor. Kâlu subhânek. Biz de senin ne yaparız ey Allah'ım? Tenzih ederiz. Ente veliyyuna min dunihim. Bizim velimiz sensin. Onlar değil. İlahımız sensin. Diyor ki melekler. Şimdi açıklıyorlar hakikati.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 Şunu itiraf edecekler Kur'an'ın diliyle. Diyecekler ki Tallah'i in kunna lefi dalalim mubin Yemin ediyorlar Allah adına. O müşrikler, Allah'a ortak koşanlar Aracılar koşup şirke düşenler Ahirette şunu söyleyecekler. Kendi ağızlarıyla allah Teala onları ifade ediyor. Diyor ki Tallah'i Allah'a yemin olsun ki in kunna lefi dalalim mubin Bizler dünyada ne içindeymişiz? afacık, için içindeymişik. Niye? Sebep hemen açıklıyor. Zira biz ne yaptık? Sizleri denk tuttuk. Kiminle? Bir Rabbil alemin. Sizleri diyor, alemlerin Rabbi ile denk tuttuk. Hangi konuda arkadaşlar? Var mı? Ş şunu sorsak. Şunun, bu ayetin tefsirini şöyle yapsak. He. Müşrik, Allah'ın uzununa çıktı, anladı ki, dünyada söylediği Allah'tan başka Falanca da yaratıcıdır dediği söz yanlışmış, burada anlamış. Yani biz falanca ilahı Allah'a rububiyetinde denk tutmuşuz. Meğersem yanlışmış mı diyecek? Yoksa bizler dua ettiğimiz, kurban kestiğimiz, el açtığımız, tövbe ettiğimiz, aracı olarak söylediğimiz her şeyi aslında biz Allah Teala'ya ne yapmışız? Denk tutmuşuz mu diyecek? Hangisi? Şimdi mi? çünkü dünyada hiçbir müşrik yok ki. allah Teala'ya rububiyetinde yaratıcılığında başkasını denk tutmuş. Olmaz. Böyle bir şey yok. yani Bu ayetin tek tefsiri var. Tek doğru tefsiri var. Tarihler boyunca bu böyle. O da ne arkadaşlar? Bunu söyleyen insanlar diyecekler ki bizler falanca türbeyi falanca efendiyi latı, menatı, uzayı şunu bunu ne yapmışız? Alemlerin Rabbine denk tutmuşuz. Öyle arkadaşlar duyuyoruz yani Tarikatın içine giren arkadaşlar, onun içinde uzun zaman bulunmuş arkadaşlar, tarikattan tövbe edip, tarikatta yaşadıklarını kitaba döken insanların itirafıyla bunu da biliyoruz. Bunlar insanlara tarikata ilk girdiklerinde her şeyi anlat, anlatıp açıklamıyorlar. İlk başta diyorlar ki, la ilahe illallah de, Allah de. Belli bir süre sonra diyorlar ki, yani şeyhin senin yardımına gelir. Şeyhini hayal et. başın sıkıştığı zaman onun adını an, rabıtasını yap. Gibi, şirke davet ediyorlar ve bu şekilde insanları, alemlerin Rabbi ile o şehirlerini, efendilerini Allah'a denk tutmaya davet ediyorlar. Ve bu insanların çoğu ve hepsi, tövbe etmeyenler tabi, ahirette bunu söyleyecekler. تَالَّهِ اِمْ كُدْنَا لَف۪ي دَلَالٍ مُّب۪ينَ Allah'a yemin olsun ki biz ne içindeydik? Dalalet içindeydik. Niye? اِذْنُ سَوْو۪يكُمْ bir الْاَالَمِ Zira biz ne yaptık? Bunları, sizleri, alemlerin Rabbi ile denk tuttuk, eş tuttuk. Şimdi allah إسحاق عليه السلام ما سوليو. طبعاً، من هذا السؤال نحن نفهم ماذا؟ يعني أن الناس يعبدون إسحاق عليه السلام. var. İz الله يا إسحاق بن مريم، Maryam. allah إسحاق عليه السلام ما سوليو. أنت قلت للناس، يقول الله تعالى في سورة العهد، أنتم قلتم للناس، أنتم قلتم للناس، أنتم قلتم للناس، أنتم قلتم للناس، أنتم قلتم للناس، أنتم Allah'tan gayrı Allah'la beraber ilahlar edinin diye sen mi söyledin? Bakın ayete. Çok ilginç değil mi? Net. Yani Allah'a şirk koşulan noktanın uluhiyet olduğunu çok iyi açıklıyor. İbadetlerde Allah'a ortak koşulmanın şirkten maksadın bu olduğunu çok iyi açıklıyor burada. Diyor ki Allahlara sen mi söyledin insanlara beni ve annemi Allah'la beraber ilahlar edinin diye. Ne diyor İsa Aleyhisselam? Subhanek. Deminki meleklerin sözünün aynısı. Subhanek. Hemen önce bir tenzi. Niye? Çünkü Allah'a şirk koşmak Allah'la beraber onun Allah'la beraber Allah'ın hak ettiği ibadetleri başkasına yöneltmek yahut böyle bir şeyle tuhmet altına girmek aslında nedir? Bizati Allah Teala'yı noksan düşürmektir. Başlı başına bu Allah Teala'nın 90 bırakılmasıdır. Onun için hemen buna karşılık ne diyor bu? İsa Aleyhisselam ve melekler, "Subhanek." Ne demek subhanek? <gülüyor> Seni tüm eksikliklerden ne yaparız? Tenzi ederiz. Yani dua direk kul bu Allah'a ulaşmayacak. ee o zaman aracılar mı ulaştıracak? Bu Allah için nedir bir? Eksikliktir. Başısı kaçacak kulun başı kaçacak. "Yetiş." diyecek. Allah yetişmeyecek de kul ne yapacak? aracıyla beraber içecek, Bu Allah hakkında bir eksiklik. Noksanlık. O zaman subhanek. Seni tenzih ederim. Ma yakunu li en ekule ma li hak. Hak olmayan bir şeyi söylemem bana yakışmaz. Hakkım olmayan şeyi ben söyleyemem. Bir insanın Allah'la birlikte bana da ibadet et. Benden yardım talep et. bizi de aracı koy. diye söz sarf etmesi, batılın nedir? Ta kendisidir. Diyor ki İsa Aleyhisselam, اِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ قَدْ تَعْلِمْتَهُ Şayet bunu söylemiş olsam, sen ne yaparsınız ey Allah'ım? Bilirsin. Zira ta'lemu ma fi nefsi. Benim nefsimde olanları sen ne yapıyorsun? Bidiyorsun. Aklımdan geçen her şeyi. Ve la a'lemu ma fi nefsik. Senin nefsinde olan şeydir ben? Bilmem. اِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغِيُوبُ Zira sen, gaybın sizin, kaybı sen bilirsin. Böylece, buradan da neyi anlıyoruz? Bazı insanlar var ki İsa Aleyhisselam'a ibadet etmiş. Ve Mekkeli dersin başına söylediğimiz gibi, bunlardan etkilenerek, bu topluluklardan etkilenerek ne yapmışlar? allah Teala'ya İsa Aleyhisselam'ı da ortak koşmuşlar. Dediğimiz gibi melekleri ortak koşanlar olmuş. Dediğimiz gibi salih insanları ortak koşanlar olmuş. Ay'a güneşe secde edenler olmuş. Ama Nebi Aleyhisselatü Vesselam sonuç olarak bunların hiçbirini yapmamış? Hayırlar. Ayırmamış. Ne diyor Allah-u Teala? Ve katiluhum. Ve katiluhum. Onlarla ne yapın? Savaşın. Kim onlar? Üşrikler. Kategoriye ayırırsak nelere tapıyorlar? Güneşe var, aya var, meleklere var, salihler var, ağaç var, taş var. Bunları bir, birinci, ikinci, üçüncü diye sıraya koymaya bir lüzum gerek var mı? Yok. Hepsi tek saf. Tek millet. Niye? Çünkü hepsi müşrik. Katili oh. <gülüyor> Onların hepsiyle tüm ile ne yapın? Savaşın. Hatta la ne fitne. Ne olmasın zira yeryüzünde? Fitne, fitne olmasın. Ne diyor tefsir alimleri bu ayet hakkında? Fitne olmasın. Şirk. Şir. Şirk olmasın. Yani şirk kalmayınca edelim. Ve yekuned dinu Ve dinin tümü Allah'ın oluncaya dek. Yani tevhid yayılıncaya dek diyor müfessirler. Eşik ortadan kalkıncaya ve tevhid hakim oluncaya. Tevhid insanlar tarafından öğrenilip yaşanıncaya kadar onlarla savaş. E kalkıp birisi dememiş. Ya Allah Teala böyle buyurdu. Peygamber Aleyhisselam da böyle buyurdu. Ha biz bu insanların içinden çıktık. Biliyoruz bu insanlar. Namaz kılıyorlar. Hac yapıyorlar. Oruç tutuyorlar. Yaratıcı olarak Allah'ı kabul ediyorlar. Yağmur yağdıran Allah diyorlar. E ''Bu adamlarla biz nasıl oldu da savaşıyoruz, nasıl oldu da öbürlerini ayırt etmiyoruz?'' diyen olmadı sahabeden. Çünkü onlar da biliyordu ki şirk nedir? Tektir, aynı seviyedir. İster taşa tapsın insan, ister türbenin o kepenklerine tapsın, elini yüzünü sürsün, medet umsun, onun medet verdiğini, kendisine çocuğu olmuyorsa çocuk nasip ettiğini umsun, ister onun içinde yatan olsun, ister onun içinde yatan sahabe olsun, peygamber olsun, bunların hiçbirinin faydası yok. Sonuç nedir? Tektir, şiktir. Ve delil salihin, salihlere tapanların delili de şu. Allah Teala buyuruyor ki: "Ula'i'ş-şellevîne hani şu insanların dua ettikleri kişiler var ya. Yebtegûne ilâ rabbihimul vesile. Ne yapıyor onlar? <gülüyor> Rablerine vesileler ararlar. Yani bırakın sizlerin falanca falanca falanca diye iddia ettiğiniz salih insanları kendinize vesile edinmenizi Allah'a götürme adına. Allah Teala buyuruyor ki onlar hakkında. Onlar dahi Allah'a yakınlaşmak için neler ararlar? Vesileler, Vesileler ararlar. Nedir arkadaşlar vesile? Ma, diyor ki Arapça tarifinde ma <gülüyor> biha ilel maksud. Maksuda. Kast edilen şeye. istenilen şeye götüren araç. Sözlükteki manası, Arapçadaki manası bu. Yani buradan Tekirdağ'a gideceksin. Tekirdağ maksadın senin. Oraya götürecek araç ney seni? Otobüs ya da araba. Tamam. Peki dini olarak manası ne? Seni Allah'ın rızasına götürecek her türlü hayır. Yani diyor ki müfessirler, İşte ey müşrikler, ey Allah'a ortak koş, koş, koşanlar Sizlerin Allah'a ortak koştuklarınız var ya Allah'ın hayrına, Allah'ın rızasına kavuşmak için ne yaparlar? Hayır, işler. Hayır işlerler Emine söyledik dersin başında Aleyhisselatü nasıl dua ediyor? Allahümme inna rahmeteke Ercalî min ameli Ey Allah'ım Amelimden daha çok Senin rahmetini umuyorum Bakın allah Teala'nın hayrına ulaşmaya çalışan birine var, peygamber var. Vesile olarak ne edinmiş? Dua edinmiş. Vesile olarak ne edinmiş? Namaz edinmiş. Vesile olarak Allah'ın <gülüyor> ızasına kavuşmak için cihat etmiş. Oruç tutmuş. Bunların hepsi nedir? Meşru, vesiledir. Ula'ekellehine <gülüyor> edu'un. işte o dua ettikleri var ya onların. Yebtehûne ilâ rabbihimul vesile. Onlar, dua edilenler Rablerinde ne ararlar? Vesile ararlar. Yani onun aslında kavuşmak için salih ameller işlerler. Niye? Eyyuhum akrab. Daha yakın olabilmek için. Yani Allah'a daha yakın olabilmek için o insanların doğa ettikleri ve şirk koştukları zatlar var ya Allah-u Teala'ya daha yakın olmak için neler ararlar? Resideler, salih ameller işlerler. Ve yarcune rahmetahu Ve Rablerinin rahmetini umarlar. Aleyhissalatu vesselam duasında olduğu gibi demek ki. İn lerrahmetekeli ercamil ameli. Rahmetin ben baktığım zaman diyor, amelimden daha umut olunan bir şey. Daha çok güveniyor rahmete. Veya khafuna azabehu. Allah Teala'nın azabından korkarlar. Aleyhissalatu vesselam niye ağlıyor? Namaz kılsen. Veya salih kimseler Allah Teala'da öyle korkuyorlar ki öyle kaşiyet içindeler ki doğalarında bunu ne yapmışlar? ifade etmişler. Yani Allah Teala diyor ki insanlar bunlar dahi sizin aracı koyduklarınız dahi Allah'ın nelerdir bir kuludur. İşte buradan da ne çıkıyor? Bu ayetten ne anlıyoruz? Salih salih kimselere de ne yapmışlar insanlar? İbadet etmişler. Ve delilul ahjar vel eşcar Taşlara ve ağaçlara gelince Diyor ki Allah-u Teala, اَفَرَا اَيْتُمُ الْلَاةَ وَالْعُزَةِ Şu latı ve uzayı, bana haber verin, onlara ne oldu? وَمَنَاتَ الثَالِفَةَ الْاُخْرَةَ Diğer üçüncüsü olan menata ne oldu? Bunu bana haber verin. Yani bu ayetle ilgili olarak diyor ki müfessirler, Aleyhissalatu vesselam, Mughira İbn-i Şuhbe'yi ve Ebu Sufyan'ı lata gönderiyor, yıkmak için, Mekke fethedilince. Mughira İbn-i Şuhbe'ye Ebu Sufyan Biliyorsunuz Ebu Sufyan Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın neyi oluyor? Kayınpederi oluyor. Kayınbabası oluyor. Ebu Sufyan ve Mughira etmiş yöbeyi lata gönderiyor. Alimler diyorlar ki ellát iki tülle okunur. Bir ellát denen şeddesiz t'nin şeddesiz okunuşu var. ellát efer aytumullát çiftleşik olan okunuşlar var. Bu bir Taş üzerine bina yapılmış insanların buraya gidip doğa ettikleri bir yer. Eğer bunu Efara Aytumullatte Teyşeddle okursanız diyorlar ki bu bir zat, bir adamın adı. Zira bu Latte, Latte fiilinden geliyor Arapçada. Yani nasıl aşçı ah dediğimiz, aşçı ah dediğimiz fiil Arapçada tabak hayat buku olarak türemiş. latte da bir meslek. Yani neyi ifade ediyor bu meslek? Bu adam arpadan, buğdaydan hacılara ne yaparmış? Yani. Yemek yaparmış. Sevik diyorlar Arapçada. Yani bizim böyle bulgur pilavına benzeyen, arpaya benzeyen, buğdaya benzeyen yemekler yapar, takdim edermiş. Bu adam ölünce ne yapmışlar? Bunun kabrini türbe çevirmişler. Orada gidip ne yapmışlar? Taaf etmişler, dua etmişler. İşte bildiğiniz üzere şirk koşmuşlar. Şimdi Latı kim yıktı? Mughira bin i Şube ve Ebu Sufyan. Ozda Halib bin Velid tarafından yıkılıyor. Allah Resulü aleyhisselatü vesselam git diyor Uzda'ya onu yık. Orada diyor üç tane ağaç göreceksin. Gidiyor. Ne yaptın diyor? Diyor işte diyor o binaları falan yıktım geldim. Diyor git diyor birinci ağacı Birinci ağacı kökünden kesiyor, parçalıyor onu. Geliyor. Diyor ki bir şey çıktı mı, bir şey gördüm mü? Hayır diyor. Git diyor o zaman ikinciyi yık. Üç tane ağaç var böyle toplu bir şekilde. Etrafına insanlar ne yapmış? Böyle çevirmiş. Bugün ben mesela örnek vermek gerekirse Şam'da i̇mam Nevevi'nin mezarı olarak iddia bir yer var. Böyle, yani allah Teala'nın takdiri ve hikmeti o mezarın içinden böyle büyük bir ağaç çıkmış. Filizlenmiş. İnsanlar oraya ben kendi gözümle gördüm. Gidiyorlar. Şöyle diyor, İmam Neve'nin mübarek kabri. Burada işte ruhu var. Ee, oradan yardım istenir filan. Böyle şeytan onlarla oyun oynamış. Bu uzda da Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam üç tane ağaç haber veriyor. Git diyor onları kes. İkinciyi kesiyor. Bir şey buldun mu diyor. Yok diyor bir şey bulamadım. Git diyor üçüncüyü kes. Üçüncüyü kesmeye gittiğinde Üçüncüyü kesmeye gittiğinde Orada Aleyhisselatü Vesselam üçüncüyü kesmeye gittiğinde orada aleyhissalatü vesselam diyor ki ona ne gördün? O da anlatıyor. Oraya gittiğinde onu kesmeye gittiğinde orada bir çıplak kadın şeklinde saçları dağınık, ellerini boynuna koymuş bir kadın görüyor. Tabi bu şeytan. İnsanlarla o ağacın içinden konuşan, o ağacın kovuğundan konuşan, insanlara seslenen, insanlar da dua ettiklerinde uzla bize icabet etti dedikleri şeytan. Ve Halid bin Velid ne yapıyor? Önce o şeytanı ne yapıyor? Öldürüyor. O cini, o şeytanı orada öldürüyor. Sonra o Uzla'nın türbesinde görevli olan, hizmetçi olan Dubeyye Es-Sulemi denen bir kadın var. O kabileye ait bir kadın. Onu da ne yapıyor? Öldürüyor. Aleyhisselatü Vesselam'a gelince Halid bin Velid diyor ki ne yaptın? Diyor İşte şunu şunu yaptım falanca öldürdüm. İşte diyor Uzla oydu. İnsanlarla yani insanlarla dalga geçen insanları Kendine ibadet ettiren uzza neydi? O'ydu. Aynı şekilde Menat'a da aleyhissalatü vesselam Ali Radıyallahu anh'ı gönderiyor. Git diyor ona yıkır, dök. Yani aleyhissalatü vesselam ne yapmamış? Şirkeye razı olmamış. Aynı şekilde Yemen'de bir Allah'a ortak koşulan bir kabirden bir yerden haberdar olunca yani Yemen çok uzaktır. Oraya kimi göndereceğim demeden anında birisini göndererek Emre emrediyor? Oradaki Allah'a ortak koşulan o türbenin, o kabrin de o yerin de yerle bir edilmesini aleyhissalatü vesselam diyor. Niye? Çünkü tevhide zarar gelecek bir noktayı ne yapıyor? Bir yolu kapatıyor. Bu hadis Ebu vakıt el-Laysi deminki açıkladığımız hadis Ebu vakıt el-Laysi radıyallahu anh diyor ki ama ma'an nebi sallallahu aleyhi ve sellem ila Huneyn. Huneyn'e gittik. Gazve için, savaş için Huneyn'e çıktık. وَنَحْنُ حُدَثَاءُ اَحْدٍ بِكُفُرٍ Bizler küfürden yeni çıkmıştık. Yani Müslümanlığımız, imanımız henüz yeni, çok yeni. وَلِلْمُشْرِك۪ينَ سِدْرَةٌ يَعْكُفُونَ اِنْدَهَا Müşriklerin etrafında dolandıkları, oturdukları bir ney var? Ağaçları var. Sidre, dediğimiz sidre ağacı var. وَيَنُوتُونَ بِهَا أَسْلِحَةُونَ Ne yapıyorlar bunlar? O ağaca silahlarını Asıyorlar. Nasıl bugün ağaçlara çaput asıyorlar? Ben gördüm, bu zeytinburnundan gidiyorum Topkapı'ya doğru bir gün. Bir ağaç gördüm, böyle üzeri kıpkırmızı. İnsanlar kırmızı çaput bağlamışlar ama ben tabii ilk gördüğümde aklıma şu geldi dedim herhalde. Tekstil fabrikasından kamyon malı almış, geçerken ağaca takılmış. Aynen böyle hissettim. Çünkü yani aklımızda, zihnimizde böyle bir şey olmadığı için, hayatımızda böyle bir şey... pratik olarak görmediğimiz, bilip duyduğumuz ama pratik olarak görmediğimiz için o ağacı görünce ilk aklıma ne geldi? Dedim, herhalde tekstil atıkları olan o fireleri almışlar. Kamyondan geçerken ağacı takılmış herhalde. Ağacı asılı kalmış diye zannettim. Meğersem daha sonradan yerlere jeton düştü. Bir de baktım ki insanlar gitmişler oraya gerçekten. Ağaç böyle sonbahar. Üzerinde hiçbir yaprak yok. Kupkuru. Üzeri kıpkırmızı. Böyle bildiğiniz böyle 20 santimlik, 25 santimlik kumaşlar üzerlerine çaput asılmış. İşte sahabeler diyor ki onların silahlarını astığı gibi bize de bir ne yap? Böyle bir ağaç yap. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Subhanallah. Bakın, Eminler ne de dedi ya? Meryem oğlu İsa da melekler de ne dediler hep? Subhanel. Subhanel, Subhanallah. Niye? Çünkü bu bir eksiklik. Doğal bir tepki bu yani. Bir müminin, tevhidi bilen insanın Allah'a ortak koşulduğu zaman söyleyeceği ilk söz Amin. Subhanallah olmalı. Tenzih ederim. Allah-u Teala'yı tenzih ederim diyor. İnneha lesunen. İlâkis bu nedir? Tabi olunan, uyulan yollardır. Sizler öyle bir söz söylediniz ki beni İsrail'in Musa'ya onların ilahları gibi bize de bir ilah yap sözünün benzeri ayrı söz söylediniz. Diyerek aleyhissalatü vesselam onların önünü ne yapıyor? Kesiyor. Bu şekilde arkadaşlar üçüncü kaideyi ne yapmış olduk? Bitirmiş olduk. Son kaidemizi bitirelim bu Risale'yi mübarek Risale'yi sona erdirelim. Birinci kaideyi söylediğimiz gibi Mekkeli yaratıcı olarak Allah'a kabul ediyorlardı. ikinci kaide Allah'a yaklaşmak için vesileler, aracılar edinip onların şefaatlerini umuyorlardı. Üçüncüsü şimdi açıkladık. Mekkeli müşriklerin Allah'a şirk koştukları Şeyler, farklı farklı şeylerdi. Kimileri meleklere, kimileri peygamberlere, kimileri ağaca, kimileri taşa, kimileri salih insanlara tapıyordu Ama bunların hiçbiri onlara fayda vermeyip, bilakis aleyhissalatü vesselam onları topyekun bir şekilde müşrik ilan etti. Ve onlarla topluca ne yaptı? Savaş. Savaşı. Bunu öğrendikten sonra son kaydı ve kural ki buna değinmiştik. Muallif Allah diyor ki, Mekkeli müşriklerin şirkine baktığımız zaman, onların şirkini öğrendiğimiz zaman, bu geçen kurallardan sonra ve zamanımızda işlenen şirke baka, baktığımızda şunu mülahaza eder ve görürüz Kersin başında mukaddimede söylemiştim, hatırlıyorsunuz. Asrın müşrikleri türbeye gidip şeyhinin dibine oturup ölüsünden, ruhundan yardım isteyen insanların şirki Mekke döneminde yaşayanların şirkine göre daha ağır. Daha çirkin. demiştik. Şeyh de bunu açıklıyor. Diyor ki, ilk dönem müşrikleri sadece rahat durumlarda, refah hallerinde, saadet ve mutluyken ne yapıyorlardı? Çık koşuyorlardı. Sıkıntıya düşüp, dara düştüklerinde Allah'a ortak koşmayıp Allah'a ne yapıyorlardı? Diyorlardı. Ne diyor Allah-u Teala? فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُ اللّٰهَ Onlar fulk, yani gemiye. bindiklerinde ne yaparlar? Duallallah muhlisin lehu'd-din. Allah'a dua ederler dini ona halis kılarak. Elem ma'nacehaum ila'l-barr? Allah Teala onları denize çıkardığında, karaya çıkardığında ne yaparlar? İza hum yuşrikun. Bir de bakarsın. Allah Teala ortak koşarlar. Yani denizde dalgalar vurduğu zaman, diğer bir ayette ne diyor? Kezzulali. Böyle dağlar gibi gölgelerle gölgeleri olan dalgalar vurduğu zaman Tamam. Kime, kime ibadet ederler? Duayı kime halis kılarlar? Allah-u Allah Teala'ya. Karaya çıktılar. Allah kurtardı onu. Onları. Ne yaparlar? Hemen giderler. Yine kendi ilahlarından müddet ummaya başlarlar. Diyor ki Allah-u Teala وَمَا بِكُمْ min نِعْمَةٍ فَمِنَ <اللّٰه> Ey insanlar! Sizlerin sahip olduğunuz, sizlere gelen her nimet Allah'tandır. Summa iza messekumud dur fe ileyhi tecaurun. Sizlere bir zarar dokunduğu zaman, bir musibet geldiği zaman kime diyor yalvarırsınız? Allah'a. Ayet açık. ثُمَّ ileyhi tecaurun. Bütün fayd, bütün hayırlı şeyler Allah'tandır. Bir de size zarar dokunduğu zaman ne yaparsınız? Allah'a yalvarırsınız. Bunda bir sorun yok. Summa iza keshefed dur ankum Allah Teala size musibet olarak gönderdiği, zarar olarak gönderdiği kaldırırsa ne olur? اِذَا فَر۪يْكُمْ مِنْكُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ Bir de bakarsın sizden bir topluluk, insanlardan bir kısmı Rablerine hemen ne yapmaya başlarlar? Ortadır. Çirk koşmaya başlarlar. Niye bunu yaparlar? لِيَكْفُرُوا بِمَا اَتَيْنَاهُمْ Onlara verilen bu nimetlere namkörlük etmek için. Yani diyor ki Allah Teala bu namkörlüktür. Zorluk anında, denizde bizi hatırlarsın. Musibet anında bizi hatırlarsın. Karaya çıktığında tekrar Rabbine ortak koşasın. Diyor ki, niye bunu yaparlar? لِيَكْفُرُوا بِمَا اَتَيْدَاهُمْ Onlara verdiğimiz şeylere namkörlük olsun diye yaparlar. Bu namkörlüktür. Yine aynı şekilde diyor ki, Allah'ın huvellevî yuseyyirkum fil berri vel bahr Odur sizi karada ve denizde ne yapan? Yürüten. Bakın. Gemi. Kaç bin tonluk gemi. Denizde ne yapıyor? Yürüyor. <gülüyor> Hatta ida kumtum fil fulki ta ki siz diyor gemiye bindiğinizde ve cerayne bikum ve cerayne bihim ve sizi bu gemiler götürdüğünde birihin tayyibe bu gemiler sizi böyle esen güzel rüzgarlarla götürdüğünde ve ferihu biha ve siz bu şekilde mutlu olarak gittiğinizde Yani gemi gidiyor, rüzgar güzel güzel esiyor. Serinliyorsun, gömleğinin düğmelerini açıyorsun. Değil mi? Ferihu biha ca'edha rihun asif. Bir de bakarsın diyor Allah'a ca'edha rihun asif. Fırtınalı bir rüzgar gelir. Fırtınalı bir rüzgar gelir. Ve ca'ehumul mevcu min kulli mekan. Ve her yerden diyor dalgalar vurmaya başlar. Bakın Ayet nasıl tasfiri diyor. Ve câehum mevcun min kulli mekân. Ve zannû ennehum uhîta bihim. Ve geminin içindekiler anlarlar ki dalgalar bize ne yaptı artık? Kuşattı. Da'avullâhe muhlisîne lehud din. Gemidekiler ne yapar normal olarak? Da'avullâhe muhlisîne lehud din. Allah'ı dini yalnızca Allah'ı halis kınarak Allah'a dua eder ibadette bulunuyorlar. Ne derler? Allah-u Teala onların duasını da anlatıyor burada. Le'in اَنْ جَيْتَنَا Ey Rabbimiz! Şayet bizi buradan kurtarırsan لَاِنْ اَنْ جَيْتَنَا Bizi buradan çıkarırsan, düşünsene güzel esen rüzgarlardan sonra bir de bakmışsın fırtına, denizin karanlığı, deniz coşmuş, hani diyorlar ya, kudurmuş, böyle gemiye vuruyor. Gemi alabora olacak. İnsanlar şöyle dua ediyor. لَاِنْ اَنْ جَيْتَنَا مِنْ هَذِهِ Bizi bu beladan Bu musibetten kurtarırsan لَنَكُونَنَّ مِنَ şakirin, Sana şükredenlerden olacağız. Allah Teala hemen diyor ki فَلَمَّا Allah Teala onları kurtardığında onların duasına icabet ettiğinde der ki ne yaparlar onlar? اِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي bir بِغَيْرِ <الْحَق> Bir de bakarsın ki yeryüzünde ne yaparlar? Hakları olmayan şeyleri ararlar. Yani şirk koşarlar. Bunlar Mekkeli müşriklerin hali arkadaşlar. Yani şiddet anında Rablerine yönelip dua ediyorlar. Karaya çıktıkları zaman beladan, musibetten kurtuldukları zaman da hemen fıtır pıtır yürüyerek tıpıpı giderek ilahlarına, araclarına koşuyorlar. Şimdi gelelim asrın, zamanın, şirk koşan müşriklerine. İşte bunlara denizde bir böyle bir musibet gelse Allah-u Teala'nın bize anlattığı gibi. ...güzel bir şekilde böyle giderken... ...denizde böyle eğlenirken... ...rüzgarın böyle... ...ilk bahar rüzgarı gibi hafif hafif... ...yaz rüzgarı gibi hafif hafif estiği bir şekilde giderken... ...havanın birden değişip... ...gök gürültüsünün, yağmurların... ...yağdığı, şimşeğin çaktığı anı hatırlayın... ...bu insanlarla aynı gemidesiniz... ...işte falanca tarikata mensuplar... ...Adıyaman'a bağlılar... ...Falanca'ya bağlılar... ...İsmail Ağa'ya bağlılar... ...şuraya bağlılar... ...buraya bağlılar... ...bu insanlar... bu insanlar, allah Teala'nın bize vasf edip nitelediği bu olayla karşılaştıkları zaman, ne derler arkadaşlar? Ne derler? Gavs derler. Yetiş Abdülkadir Geylani derler. Yetiş ya Efendi Hazretleri derler, değil mi? Yetiş ya Kutup derler, yetiş ya Gavs-ı Azam derler. Kara çıktıkları zaman zaten belli, onların yani Mekkeli müşriklerle orada aynılar. Ama gemide farklılar. daha farklılar, daha kötüler, daha iğrençler. Şirkleri daha galiz, çirkin, pis. Hani anlattık dersimizde, yani adam, bugün Türkiye'de bilinen, peşinden binlerce insanın gittiği, cemaat lideri olarak tanınan bir adam, başından geçen bir olayı anlatıyor. onun onunkisi denizde geçmemiş. Demek ki denizde geçse sadece Hamza'yı değil, Uhud'daki şehit olan hepsini çağıracak. Kartaldan geliyorum diyor. Arabamla birlikte İstanbul işte ödünç bir arabayla birlikte geliyoruz. Yağmur yağıyor. Hava günlük birden yağmur yağıyor. Aynen böyle anlatıyor. Hiçbir şey yokken birden bulutlar geliyor yağmur yağmaya başlıyor. Allah'ın tanığı ya. Öndeki kamyondan devrilen kalaslar o yağmurun sebep olduğu böyle sel gibi bir şeyle e, oluptan akarak o yol kenarındaki e, ne diyor ona? E, o ne diyoruz ona? Ak mı diyorlar ne diyorlar. Oradan su geri, üzerine geliyor arabanın içinde bunlar. Su üzerine kalasları taşıyor. Bu da arabanın içinde. Arabaya mı yanayım diyor. Araba ödünç. Kalaslar arabanın camını kıracak. Kaportasını yumurtacak. Yahut diyor öleceğiz. Hangisine yanayım? Hangisine üzeleyim? Birden diyor aklıma kim geldi? <Gülüyor> Hamza radıyallahu geldi diyor. Yetiş ya Hamza dedim diyor. Onun ruhaneti geldi. Yetişti beni kurtardı diyor. Arkadaşlar bunu söyleyen adam Şayet Mekkeli müşriklerin de kendisi gibi bir dindar insan olduğunu bu manada. Ancak başları sıkıştığı zaman bundan biraz daha iyi olarak Allah'a yalvardığını, yalvardıklarını bilseydi tevhidi öğrenmiş olsaydı kendisini şirke düşüren bu pis, iğrenç, kötü sözü ne yapmazdı? Söyleyip ağzına almazdı. Yani bu insanın burada yapmış olduğu şirk Mekkeli müşriklerin kendi zamanlarında işlemiş olduğu şirkten daha ney? Çirkin, ağır, kötü. Onlar en azından en azından sıkıntı hallerinde, darlık döneminde, musibet halinde yüce Allah'ı hatırlar. Ne yaparlardı? <gülüyor> Din yalnızca ona halis kılarak dua ederler. Le'in <gülüyor> enceytenâ <gülüyor> Bizi bundan kurtarırsan min minhâdihi le'nekûnenne mineşşâhirîd Sana ne yaparız? Şükredenlerden oluruz derlerdi. Tabi bu tek fark. Daha önceki dersimizde açıklamıştık. Mekkeli müşriklerle zamane müşriklerinin aslında beş tane ne vardı? Ayrı fark vardı. Bunları inşallah önümüzdeki hafta size soracağız. Tek fark bu değil. Yani Mekkeli müşrikler beş sıfır önde. Zamane müşriklerine göre. Birincisi bu. Mekkeli müşrikler sıkıntı anlarında. Allah'a çağırır. Refah, ferah, huzurlu anlarda ortak koşarlardı. Günümüz müşriklerin hem sıkıntı hem darlık anlarında ne yapıyorlar? Allah'a ortak koşuyorlar. Bir de bunların geri kalan dört tane üstünlükleri var Mekkeli müşriklerin, bizim zamane müşriklerine. Tabi sonuçta hepsi nedir? Şirk ve müşrik konumunda bulunan insanlardır. Bunların amellerinin kendilerine hiçbir faydası yok. Ne gibi? Örnek vermek istersek. Tahareti olmayan insanın namaz kılmasının kendisine bir faydasının olmadığı gibi sabaha kadar binlerce la ilahe illallah dese de başı sıkıştığı zaman yetiş Hamza diyen adama O binlerce dedi la ilahe illallah demesi ne yapmaz fayda vermez. Bu şekilde arkadaşlar müellifin rahimehullah eee bu değerli risalesini dört esas. dört kadri risalesini okuyup bitirmiş olduk. Ramazandan sonra inşallah yine aynı müellifin Muhammed bin Abdullah'ın Ramazan Bayramı'ndan sonra Kitabut Tevhid adlı o mübarek o faydası büyük olan, faydası azim olan değerli kitabı şerhine başlayacağız. Ramazan'dan sonra bu kitabın şerhine başlama sürecine kadar önümüzdeki haftalarda yine tevhid konularını işleyeceğiz. Bazı tevhid konuları seçeceğiz. Onları burada ne yapacağız? Şerh edip açıklayacağız. Rabbim inşallah buradaki öğrendiğimiz faydalardan kendimizin önce faydalanmasını, daha sonra da bunları insanlara anlatmasını, anlatmamızı nasip etsin. İnşallah tevhidi bilen şirkten sakınan, muvahhid kullarından eylesin. Subhanakallahumma ve bihamdik. Eşheben la ilahe illa ent. Estağfirüke ve etubiyleyik. Klimada sorun var ya. Bunu şey yapmamız karamızdan tamam, tamam. bizim <Gülüyor> But it's a difference. the